1743 numaralı konu, Müminlerin emiri Hazreti Osman'ın irat etmiş olduğu hutbeler, evet, Hazreti Osman, kendisine biat edildiğinde Müslümanların yanına çıkıp bir hutbe irat etti, bunda Allah'a hamdü senalar ettikten sonra şunları söyledi, ey insanlar, insanın yüklenmiş olduğu iş ve vazifeler ilk anda ona çok ağır gelir, ancak önümüzde daha nice günler vardır, eğer yaşarsam sizlere daha güzel bir şekilde hitap edeceğim, hatip değiliz ama Allah bize hitap etmeyi öğretecektir. Şura ehli tarafından biat edilerek halife seçilen Hazreti Osman üzgün bir şekilde Hazreti Peygamber'in minberine çıktı. Allah'a hamdü senalarda bulunup Hazreti Peygamber'e salatü selam getirdikten sonra şunları söyledi. Siz her an için değişen bir yuvadasınız ve hayatınızın bundan sonraki bölümünü yaşamaktasınız. Öyleyse henüz gelmemiş iken gücünüz yettiği kadar ölüme en güzel bir şekilde hazırlanınız ve ömrünüzü en hayırlı şekilde değerlendiriniz. Şunu biliniz ki bu imkansız sizlere verilmiştir, unutmayınız, eceliniz sabah ya da akşam hiç beklemediğiniz bir anda size gelebilir, bu dünya aldatma üzerine kurulmuştur, nitekim Allah Teala, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın, Lokman, 31. 31.sur 33, buyurmaktadır, geçmiş ümmetlerden ders ve ibret alınız, sonra var gücünüzle çalışınız ve sakın gaflete düşmeyesiniz, çünkü siz gaflet etseniz bile her anınızdan gaflet edilmeksizin sorguya çekileceksiniz, hani dünyanın evlatları nerede, dünyayı imar eden arkadaşları nerede, dünyadan çok uzun bir süre yararlananlar nerede, dünya onları da kaldırıp atmadı mı, o halde Allah Teala dünyayı nereye atmış ve ona değer vermemişse siz de onu oraya atınız ve kendisine değer vermeyiniz, yalnızca ahireti elde etmeye çalışınız, çünkü Allah, bu dünya hayatından daha hayırlı olan ahiret hayatı için şöyle bir temsil getirmiştir onlara dünya hayatının örneğini açıkla o gökten indirdiğimiz su gibidir ki o su sayesinde yeryüzünün bitkileri gürleşerek birbirine karıştı arkasından o bitkiler rüzgarların savurduğu çerçöp haline geldi Allah her şeye kadirdir mal ve oğullar dünya hayatının zînetidir baki kalacak olan salih ameller ise Rabbinin nezdinde hem sevap bakımından hem de ümit etmek bakımından daha hayırlıdır Kef, 18. Sur 45 ila 46 hutbesini tren Hazreti Osman Minber'den indi, cemaat da ona biat etti.